Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 22. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, Güzel şeyler yaparsa, O'nun hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca O'nun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ey Peygamber ailesi! Allah'ın istediği sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar. Özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Rasûlü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Rasûlü'nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Kendisinden çekinme hususunda Allah'ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda, peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün, onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafı aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu Müminlere müjdele, inkarcılara ve iki yüzlülere kulak asma, onların sana verdikleri eziyete aldırma, Allah'a dayan ve güven, güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler, mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da, sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz, ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verip de elinin sahip olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını, kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse, böyle bir mümin kadını, ki sonuncusu diğer müminlere değil, ve Zatına mahsustur, sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları kadınları hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Mülkiyetin altında bulunanlar dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin. Fakat çağrıldığınızda erkenden gidip yemeğe hazırlanmasını beklemeksizin girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah... Hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının, kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Rasulü'nü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar, yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz o zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar, yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar, senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi, Yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, Resul'ü dineseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekten o Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu İnsan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki, Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd, yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O, yere giren ve O'ndan çıkan, gökten inen ve O'na yükselen her şeyi bilir. O, engin merhamet sahibidir, bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis, gaybı bilen Rabbime and olsun ki, o size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, onun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O, Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler, çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis, asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek, onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz, bütün bunlarda Allah'a yönelen her kolu için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar! Onunla birlikte tesbih edin. ''Ey kuşlar, siz de'' dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk, ''Geniş zırhlar imal et, örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik.'' Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun mahiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan saparsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a istediğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar ihmal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun olsun ki, oturdukları yerlerde, Sebek kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rabb. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı, ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık Oralarda geceleri, gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerini yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve darmadağın ettik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki, İblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse, sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız o Allah'tır. Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek, söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, Ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, Ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler, Biz ne bu Kur'an'a inanırız, Ne de bundan öncekilere, Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda, Tutuklanmış halde, Birbirlerine söz atarlarken bir görsen, Horlananlar, Büyüklük taslayanlara şöyle derler, Siz olmasaydınız, hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler, büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler. Bilakis, bize Allah'ı inkar etmemizi ve O'na ortaklar koşmamızı terkin ederken, Gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahete dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir. Biz servet ve nüfus açısından üstünüz, dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip, Dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşkler içinde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak üzere çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en büyüğüdür. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa! Sen yüceler yücesisin. Bizim velimiz onlar değil sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz, ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz, yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik. Ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar, peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim, Allah için... Başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa, o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, Kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O, gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir. Batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O, her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık O'na inandık diyecekler, ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün? Daha önce O'nu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa aiten bir koşku içindeydiler. Fatır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. O'nun kıstığını da O'ndan başkası açamaz. O mutlak izzet, ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir.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 çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah, dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde, onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzludur ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız söz eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allahsa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan odur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Taşıdığı kendi günah yüküdür. Günah yükü ağır gelen kimse, onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa, o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa, sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir. Ama sen kabirlerdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu bir seni, hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkârcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından, ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler, Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba miras çıkıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir.'' İnkâr edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkârcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir. Ve O, kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık, kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki: Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana Yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de, onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki, Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o haliimdir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'anların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında Asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, Kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki, Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde, Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki, O her şeyi bilmektedir, Her şeye kadirdir. Şayet, Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, Sen kesinlikle dosdoğru doğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, Bu yüzden, kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Ant olsun ki, onların çoğu hakkında o söz, azap, gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, Arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama... İkisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi, Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mağbutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru